Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadha wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadanallah. Wa la tawfiqi wa la ismi illa billah. Ashhadu an la anna abduhu rasuluhu. وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله رب رحمة العالمين وحجة على العباد إجماعين أعظم المجاهدين ورسل ابطل والشجعان صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم قال الله تعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن hudallil nas min al furqan insanların yaşam yolculuklarında öğüt almaları için düşünmeleri için tefekkür etmeleri için içinde kat kat sevapların olduğu, içinde kat kat mükafatların olduğu günler yaratan, günler var eden Allah'a hamdü senalar olsun. Allah subhane ve teala rahman ve rahim olması sebebiyle, kullarına merhamet etmesi sebebiyle bize bazı günleri, bazı zamanları, bazen de bazı ayları mübarek kılmıştır. Bu zamanlar bizim tefekkür etme zamanımızdır. Bu günler bizim bol bol ecir alma günlerimizdir. Bu aylar bizim günahlardan kurtulup Allah'a tam anlamıyla ubudiyeti öğrenme günlerimizdir. Bu günlerden bazıları bayram günleridir. bugün günlerden bazıları cuma günleridir. Bu günlerden bazı saatler cuma vakti belli saatlerdir ama bu günlerden en değerlisi Bugünlerden en yücesi Ve bugünlerden en uzun olanı Ramazan ayıdır Ramazan ayı arkadaşlar Müminin hasadını toplayabileceği Bir aydır Ramazan ayı bir tüccar Misali 11 ayda Normal şekilde ticaret yapan Ama sadece birkaç günde Birkaç zamanda Büyük ticaret imkanı Olduğu halde hemen o ticareti Yapıp bir yıllık Kazancına bedel kazanacağı bir gündür. Bazı günler vardır. Hepimiz tüccarız, biliriz. Birçoğumuz bu günleri bilir. Mesela bayramdan önce üç beş gün önce birçok esnafın hasat zamanıdır. Çiftçilerin hasat zamanları vardır. Birçok esnafın bir yılda kazandıklarını üç günde, beş günde, on günde kazandıkları günler vardır. Bu günlerde o esnaf o günü oldukça değerli geçirir ki. Bir yıllık kazancına müsavi olan kazancı elde etsin. Kim ki böyle günlerde, kim ki böyle bir zamanda elde etmesi gerekenden çok çok çok fazlasını elde edemiyorsa ne kadar kazanırsa kazansın o kimse açık bir hüsrandadır. Bir esnaf düşünün bir okul malzemesi satan esnaf bir okulun tam karşısında okul sezonu başladığı zaman öğrencilere dünya kadar iş, malzeme satacaktır. Kitap satacak, defter satacak, kıyafet satacak. Bir yılda yapmış olduğu ciroyu 3-5 günde yapacaktır. Bu esnaf arkadaşlar, bu esnaf arkadaşlar, şayet o 3-5 günü verimli geçirmediyse apaçık bir hüsrandadır. İşte Ramazanda bizim için böyle bir aydır. Ramazan rahmet ayıdır, Ramazan bereket ayıdır. Cennetin kapılarının sonuna kadar açıldığı, cennete girmenin oldukça kolay olduğu bir aydır. Cehennemin kapılarının sımsıkı kapandığı, şeytanların bağlandığı, neredeyse günah işlemenin artık mümkün olmaz bir noktaya kadar geldiği, günahların kapısının daraltıldığı, nefsin isteklerinin öldürüldüğü bir aydır. Bu ayda Müslüman, 11 ay içerisinde kazandığından daha fazlasını kazanamıyorsa, bu ayda Müslüman, daha önceki günlerde kazandığının çok çok fazlasını kazanamıyorsa işte bu Müslüman açık bir hüsran içindedir kardeşlerim. Bundan dolayı selef birçok nakil gelmiştir. Oruç tutmadan önceki hali ile oruç tuttuğu hali müsavi olan büyük bir hüsrandadır. Ramazandan önceki hali ile Ramazandan sonraki hali eşit olan Müslüman çok şey kaybetmiştir şeklinde Gerek Abdurrezzak'ın musannefinde, gerek İbn Ebi Şeyben'in musannefinde, Selef'ten birçok kabiller gelmiştir kardeşlerim. Bundan dolayı Ramazan ayına girerken, öncelikle hedefimizin olması gereken hedef, öncelikle olması gereken hedef şudur. Ben bu ayda çok kazanacağım. 11 ayda kazandığım kadar ben bu ayda daha çok kazanacağım. 11 ayda gittiğim yol kadar bu ayda daha çok yol gideceğim çünkü bu fırsat kapıma kadar gelmiştir. İşte bizler böyle bir ayın arefesindeyiz. Allah izin verirse bugün veya en geç yarın teravimizi kılacağız ve sahura kalkacağız. Cömert bir ayın gölgesinde hayır bereket ve furkan ayının tam başındayız. Arkadaşlar Ramazan ayı tarihte eşi ve benzeri görülmemiş olaylara tanıklık olan bir aydır. Müslümanların yükselişinin, Müslümanların izzetinin başladığı o gün, bedir günü, Ramazan ayında vuku bulmuştur. Şeytanın dostlarıyla, Rahmanın dostlarının arasında akidevi bağın, akidevi ayrılışın gerçekleştiği babanın oğluyla, oğulun babasıyla, akrabanın akrabı akrabasıyla savaştığı vela ve berâ akidesinin en zirve noktasında icra edildiği ay işte Ramazan ayıdır. Müslümanlar Ramazan ayında Büyük Bedir gazvesine hicretin ikinci senesinde Ramazan'ın 25. gecesinde bir cuma günü böyle bir günde Bedir savaşında Bedir za zaferine muttali olmuşlardır. Babalar ve oğullar mızraklarıyla, kılıçlarıyla karşı karşıya gelmişlerdir. O gün Allah Subhanehu ve teala'nın kendi dostlarını yücelttiği kendi düşmanlarını ise zelil kıldığı ve Müslümanlara melekleriyle Cebrail Aleyhisselam'la diğer melekleriyle yardım ettiği bir gündür. İşte Ramazan böyle bir gündür. Böyle bir yardıma, böyle bir zafere, böyle bir galibiyete ulaşılan ulaşılabilecek bir günün arefesindeyiz. Yine bir Ramazan günü. Hicretin 8. yılı. Allah Subhanahu ve Teala kendi ordularını yüceltmiş kendi ordularını üstün kılmış Muzaffer bir komutan edasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kusva isimli devesinin sırtında Rabbine hicret ederek Mekke'yi fethetmiştir Nitekim Mekke'nin fethi de Mübarek bir gün, mübarek bir zaman Mübarek bir ay olan Ramazan ayında gerçekleşmiştir Yani demek istiyorum ki Fethedeceğimiz kalpler Fethedeceğimiz zafer kazanacağımız Bütün imkanlar artık bizim önümüze kadar gelmiştir. Şeytana karşı zafer kazanmak isteyenler, imkan bugün kapınızdadır. Kafirlere karşı izzet kazanmak isteyenler, işte izzet bugün kapınızdadır. Nefsini alt üst edip, nefsine kalebe çalıp, nefsini ayaklar altına alıp, nefsinde Allah'ın kitabını, Allah'ın tevhidini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini galip kılmak isteyenler için artık o ay bütün fırsatlarıyla önümüze gelmiştir. Hicretin 658. senesidir. Yine bir mübarek aydır. Müslümanlar muzaffer bir komutan önderliğinde Moğollara karşı savaşmaktadırlar. Müslümanların ülkelerine saldırmıştır o Moğollar. Müslümanların topraklarını işgal etmiş, Müslümanları darmadan etmişlerdir. Ve Allah ve teala... bu ümmete bir Ramazan günü yine şerefini iade etmiş. Yine izzetini iade etmiş, yine gücünü ve kuvvetini iade etmiş muallara karşı Müslümanlar büyük bir zaferle zafer kazanmışlardır kardeşlerim. Bu anlattıklarım tarihte sadece birkaç damladan ibarettir. Tarihe baktığınız zaman İbn Kesir'in El-Bidayesi'ni veya İbn Esir'in El-Kamil'i okuduğunuz zaman Müslümanlar arkadaşlar Müslümanlar Ramazan ayını tam anlamıyla bir zafer Ramazan ayını tam anlamıyla bir galibiyet olarak beklemiş ve o ayda zaferi ve galibiyeti elde etmişlerdir. İşte bu ay arkadaşlar öncelikle Müslümanların dini için mücadele etmesi gereken bir aydır. İslam tarihinde Müslümanlar bu ayı dinim için nasıl mücadele edebilirim? Dinime nasıl bir fayda sağlayabilirim? Dinime nasıl bir katkıda bulunabilirim? Sorusunun cevabı olması için bu ayı karşılamışlardır. İslam Müsl İslam aleminde Müslümanların zihninde Müslümanların gönlünde Ramazan ayı demek zafer ayıdır. Müslüman Ramazan ayını sadece yemeden ve içmeden kesilmek olarak düşünmemiş bu ayda nice zaferlere bayrak açabilirim düşüncesiyle hareket etmiştir. Bütün Müslümanların dinine yardım edenler safında yerine alması gereken ay bu aydır. Bütün Müslümanların Mücahitlere katılması gereken Ay bu aydır. Bütün Müslümanların Davetçilerin davetine Nasıl fayda verebilirim Demesi gereken ay bu aydır İşte bugün sizin Ben hangi safa katılabilirim Sorusunu sormanız Ve doğru bir cevap vermeniz Gereken ay bugündür Ben akide olarak Menheç olarak Amel olarak hangi ordunun içinde Yer almam gerekir Hangi taifenin içinde bulunmam gerekir? Ve bu taifeyle beraber, bu orduyla beraber, bu cemaatle beraber Allah'ın dinine nasıl yardım edebilirim sorusunu bir an önce nefsinize sormanız gerekir. Bir an önce bu sorunun cevabını bulup Ramazan ayını bu şekilde değerlendirmeniz gerekir kardeşler. Müslümanlar Ramazan ayını... Bu ay içinde daha önce yaşadıkları sahte değil gerçek zaferlere şereflere tekrar kavuşmak yüzünden çabalamak için yapılacak işleri tekrar gözden geçirmek için saflarını düzenlemek için saf işlerini planlamak için önemli işlerinin listesini yapmak için bir fırsat bilmişlerdir. Tekrar ediyoruz Müslümanlar bu ayı izzetimize nasıl ulaşabiliriz bu sorunun cevabını bulmak için bir fırsat bilmişlerdir. Müslümanlar bu ayı şerefimize nasıl yeniden kavuşabiliriz sorusunun cevabını bulmak için bir fırsat bilmişlerdir. Müslümanlar bu ayı Allah yolunda çalışmak için plan kurmak, Allah yolunda çalışmak için listeler yapmak, Allah yolunda çalışmak için taktikler belirlemek ayı olarak bilmişlerdir. Çünkü bu ay Allah'ın rahmeti onlara gökyüzünden sağanak sağanak yayacak. Ve Allah subhanehu ve teala, onların düşüncelerini tertemiz kılacak, onlara doğru bir karar verebilme yetisi sağlayacaktır. Bu mübarek ay bizden önceki salih nazarında fetih ayıdır. Bu mübarek ay bizden önceki salihler nazarında cihad ayıdır. Bu mübarek ay bizden önceki salihler nazarında Allah yolunda bütün, bütün işleri bırakıp Allah yolunda meşgul olma ayıdır. Bu ay İtaat ve hayır ayıdır Bu ay Allah'ın diğer aylardan Üstün tuttuğu aydır Bütün faziletli amellerin Bir bir icra edilmesi Gerektiği bir aydır Değerli kardeşlerim Bu ayın bir başka noktası Ya eyyühellezine amenu Kutiba aleykumus siyam Kema kutiba alellezine min kablikum Allah size Sizden öncekinlere farz kıldığı gibi Orucu farz kıldı. Dikkat! Leallekum tetequn. Siz bununla takvaya erişesiniz diye. İşte bu ay takvayı yakalama ayıdır. İşte bu ay muttakilerin seviyesine yükselme ayıdır. İşte bu ay muttakilerden olabilmek için kapımıza gelen büyük bir fırsattır. O muttakiler ki Elif Zalikel el kitabu la raybe muttaqin. Bu ay muttakilerden olup Allah'ın kitabının hidayetinden faydalanmak için büyük bir fırsat aydır kardeşlerim. Allah subhanehu ve teala bu ayda bizlere öyle bir ameli farz kılmıştır ki bugün itibariyle gece saat 5'ten akşam saat 7'ye kadar 14 saat her saniyesi ibadetle dolu bir aydır bu ay. Bu ayda Allah teala her bir oruç için binlerce yıl bizi cenne, cehennemden uzaklaştıracaktır. Bu ayda tuttuğumuz her bir oruç için Allah teala bizi muttakilerin seviyesine yükseltecektir. O halde bu büyük bir fırsat ayıdır. Bu ay içinde yaşayan Müslüman bir zengin içinde büyük bir fırsat ayıdır. Bu fırsatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Devasa bir varlığı olmamasına rağmen zenginlerden bir zengin olmamasına rağmen esen rüzgardan daha cömert bir şekilde bu ayı ifade etmiştir. Bütün malını bütün mülkünü elinde ne varsa bu ayda bir rüzgardan esen rüzgar hiç eksiklik gösterir mi? Herkese eser esen rüzgardan daha cömert bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayı fırsat bilmiştir. Yiyemeyeceksiniz, susayacaksınız, acıkacaksınız. Siz ibadet ettiğiniz için acıkıyorsunuz. Siz ibadet ettiğiniz için susuyorsunuz ama sizin dışınızda birileri var, bir şeyler bulamadığı için yiy yiyemiyor. Onlar bir şey bulamadığı için içemiyor. Vallahi ve vallahi bana günde onlarca mesaj geliyor akşam yiyeceği olmayan ablalarımızdan. Bana günde onlarca mesaj geliyor günlerce yiyecek bulmayan bacılarımızdan. Bana günde onlarca mesaj geliyor en zaruri ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan mustazaflardan. İşte bu ay bunların derdiyle dertlenme, bunların derdini kalbinde hissetme, bunların yani kolay mı bir kadının faturasını ödeyemediği için hiç tanımadığı bir erkekten yardım talep etmesi hiç yaptınız mı bunu hiç denediniz mi? Hiç tanımadığınız birine bir mesaj atın. Faturamı ödeyemedim. Yardımcı olur musunuz deyin. Ben bir günde bir günde böyle onlarca mesajla karşılaşıyorum. Ameliyat olacağım. Daha biraz önce girerken kapıdan. ameliyat olacağım. MR çektirecek. Muhacir olduğu için devlet hastanesinde bunu yaptırması mümkün değil. Ciğerleri neredeyse iflas etmek üzere. Sadece bir MR için 3 bin lira para lazım. Bunu istemek. Bir kadın için ne kadar zordur biliyor musunuz? İşte onların hissiyatını hissetme günüdür bugünler. İşte onların duygularını hissetme günüdür bugünler. İşte onların hiç tanımadıkları yabancı bir erkekten en zaruri ihtiyaçlarını dahi isterken nasıl mahcup oldukları, nasıl kendi dünyalarında mahcubiyet yaşadıklarını anlama ayıdır bu aydır kardeşler. Arkadaşlar bu ay aynı zamanda Kur'an ayıdır. İnna enzelnahu fi leyletil kader Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde indirilmeye. Yani Ramazan ayında indirilmeye başlamıştır. Bu ay yapacağınız en güzel, en verimli ibadetlerden bir tanesi mutlaka ama mutlaka bolca Kur'an okumak olmalıdır. Ve son olarak son olarak bu ay Allah'ın dualarımızı reddetmediği bir aydır. Bundan dolayı bütün gece gündüz demek sizin Allah'a dua ile iltica etmek, dua ile kulluğunuzu sunmak bu ayda en büyük şiarınız olsun diyoruz. Kusura bakmayın biraz daha anlatacaktım ama sesim kısıldı. Allah subhanehu ve teala hepimize af ve afiyet versin. Velhamdülillah Rabbül Alemin.